Hanevarya.com'a hoş geldiniz. Ben Sevinç. Çıtır Üniversite yurdunun karşısındaki fırına gider. Dumanı tüten sıcacık simitleri görünce yutkunarak. İki gevrek istiyorum der. Fırıncının ne istediğinizi anlamadım cevabı üzerine o an ilkokuldaki bir anısı gözleri önünden geçer. Küçük Şebnem sınıfın en çalışkanı olmasa da tatlı dili, sıcakkanlılığı, yüzünden eksik olmayan gülümsemesiyle öğretmenin gözlerinden biridir. İyimserliğiyle etrafı saçtığı mutluluktan arkadaşları ona bizim Poliana adını vermişlerdi. Polyana'ya benzetilmekte tahmin edilemez haz veriyordu Şebnem'e. Her şey onun için çok güzel olsa da susmak bilmeyen tatlı dili ufak tefek sıkıntılar açabiliyordu başına. Öğretmeninden sık sık uyarı alıyor, sırası çoğu kez değişiyordu. Sınıf içindeki bu gezintisi, arkadaşlarının yanında sırayla oturma olanağı elde etmesi, ona hoş bir oyun gibi geliyordu. En ciddi, en sessiz öğrencinin yanına otursa dahi arkadaşını baştan çıkarıp dersin ortasında koyu bir sohbete sürüklemeyi başarıyordu. Öylesine seviyordu ki konuşmayı, hatta kendisini cırcır böceğine bile benzetirdi. Öğretmenin de işi zordu, böyle çenesi düşük ama bir o kadar da sevimli öğrencisiyle nasıl baş edeceğini bilememek. Zaman zaman kızıp sinirlense de onu cezalandırmaya kıyamıyordu. Çareyi küçük nedenlerle şebnemi okul kantinine göndermek veya bir takım görevler vermekte buluyordu. Bir gün derste arkadaşıyla sohbetin derinliklerine dalmıştı. Öğretmenin şebnem diye seslenmesiyle irkildi. Suçunu bilircesine başını öne eğdi ve ayağa kalktı. Nasıl bir ceza alacağını düşündü. Aklına ilk gelen sıra değiştirme ya da kara tahta önünde sırtına arkadaşlarına dönerek kısa süre tek ayak üstünde durmak geldi. Öğretmeni onu yanına çağırdı. Küçücük ellerini tutarak avucunun içine bozuk para tutuşturdu. Şebnemciğim şimdi git ve bana kantinden bir tane çıtır alıp hemen geri gel dedi. Küçük kızın gözlerinin içi ışıldamıştı. Korktuğu şöyle dursun aksine sıkıldığı dersten bir iki dakika uzak kalma olanağı bulduğu için sevinmişti. Peki öğretmenim diyerek parayı avucunun içine sakladı. Mutlu ve gururluydu. Onca sınıf arkadaşı arasından öğretmen ona güvenmiş, parasını emanet edip görev vermişti. Koşarak kantine gitti. Öğretmenin bir tane çıtır istedi dedi. Kantinci çıtırın ne olduğunu bilmediğini ve bulunmadığını söylerken eyvah dedi Şebnem. Öğretmenin verdiği görevi yerine getirmeden boş elle sınıfa dönmeye razı olamazdı. Okulun tam karşısındaki bakkal aklına geldi. Ancak orada da çıtır bulamadı. Bir iki dükkana da gitti ama oradan da eli boş çıktı. Sınıftan ayrılalı epey olmuştu. Neredeyse teneffüs başlayacaktı. Görevi yerine getirememiş olmanın üzüntüsüyle sınıfa döndü. Öğretmeni neden geç kaldığını sorunca usulca ona yaklaştı, parasını uzattı mahcup bir ses tonuyla. İstediğiniz çıtırı bulamadım özür dilerim her yere baktım ama kimse çıtırın ne olduğunu bilmiyordu. Öğretmeni gülen gözlerle bakar şaşırmış ses tonuyla saçını okşayarak. Kantinde bir tane bile gevrek kalmamış mı diye sordu. Evet evet gevrek vardı okul kantininde ama Şebnem'in arayıp da bulamadığı çıtırdı. Bunu söyleyince kocaman sıcak bir kahkaha attı öğretmeni. Ortada ufak bir yanlış anlaşılma olmuştu. Öğretmenin çıtır diyerek Şebnem'den istediği aslında sıcak taze çıtır bir gevrekti. Ama o farklı şey zannedip, kimselerin ne olduğunu anlamadığı bir şey aramıştı. Bu ufak yanlış anlaşılma o gün için oldukça eğlendirmişti herkesi. Şimdi ne zaman çıtır bir gevrek alsa, aklını öğretmeni ve bu tatlı anı gelir. Küçüklüğünden yerleşen o polyana tevessümü belirir yüzünde. Fırıncının gür sesi kendine getirir şebnemi. ''Burada gevrek diye bir şey yok. Başka ne istersiniz?'' ''Affedersiniz, iki simit demek istemiştim. İzmir'de gevrek denir simite. Dil alışkanlığı işte.''